Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi, abi günaydın. Evet e, öncelikle... Bir... Avrupa'ya girmişiz ha? A, e, gire yazdık en azından. Tony, Tony Blair diyorum hep. Cameron'ın yeni başkan. Çok sevgi dolu bir konuşma da yapmışlar aralarında Erdoğan'la. Kulağa hoş geliyor değil mi? En yakın dostum oldu demeye getirmiş. Değil mi David diye de sormuş. O da evet Erdoğan. Yok onu dememiş. Onu şaka yaptım. Ama yani Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliği daha zayıf, daha az güvenli ve fakir olur demiş. Ama tabii bu hemen olmaz diye de. Şey. Yani haksız değil tabi ama e, Avrupa Birliği konusunda e, şu sırada herhalde en soğuk hükümet, belki e, Margaret Thatcher'dan da beter, e, arkadan bir John Major vardı, onu paranteze alıyorum. Herhalde bu kadar Avrupa'ya uzaktan bakan, şaşı bakan, bir e, İngiliz hükümeti gelmemiştir, umurları değil ama iş genişlemeye gelince ve e, bol keseden e, e, aferin dağıtma konusuna gelince e, evet. yani muhafazakarlardan e, iyisi yok. E, bunun anlamı bu, hiçbir e, kıymeti harbiyesi yok tabii David Cameron'ın söylediğinin. Ee, önemli ama yani <gülüyor> Almanya ve Fransa'nın e, benzer şeyleri söyleyebilmesi lazım. Söylediği doğru tabi ama e, bunu da e, abartmamak lazım. Geleneksel İngiliz, İsrail'e kadar filan belki geri götürebiliriz ya da Gladstone'a. Neredeyse. Yani, <gülüyor> evet. 1950'den itibaren Avrupa Birliği'ni reddeden bir ülke. Ondan sonra bakıyorlar onsuz olmayacak, girelim bari diyorlar ama hep bildiklerini okuyorlar. Dolayısıyla bunu yani Erdoğan bunun ne kadar farkında o ayrı konu tabii ama neyse. Evet, Kemar'ın de. öyle dememiş ama. Bir evet. kulübün dışında bırakılmanın nasıl bir duygu olduğunu biliriz demiş. Ha bu kulüplüdür onlar doğru. <gülüyor> bu tür şehrin değiştiğini de biliriz. Demek. Gentlemanler kulübü. <gülüyor> <Gülüyor> Neyse bu yani bu sıcak yaz e, sürerken herhalde böyle e, la, e, lakırdılar kulağa hoş geliyor. En azından hükümetin kulağına hoş geliyordur bilmiyorum artık. Fakat tabii şimdi bir çok hiç gene hoş olmayacak bir, bir karar çıkabilir. Bugün ondan bahsedelim biraz diyorum. Şu, şu sırada Sao Paulo'da. Brezilya'da UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi'nin e, mutat toplantısı var, yıllık toplantı. E, Kültür Bakanlığı e, tam kadro halinde orada, bakan yok ama e, e, UNESCO'nun canına tak dedi ve muhtemelen İstanbul'u Dünya Miras Listesi'nden Dünya Tehlike Altındaki Miras Listesi'ne düşürecek. ...İstanbul'un tarihi yarımadasını. Bu fevkalade endişe verici... ...bir karar, tatsız bir karar olur herhalde tabii. Yani şaka gibi tabii... ...çünkü İstanbul 2010'da... ...Kültür başkenti evet. Avrupa'nın. Tam şaka ee, gibi evet. Yani e, <gülüyor> Ama... E, ...biz bu, bu yılı atlatacağımızı... ...düşünüyorduk 2010'da. Ama e, öyle olmadı... ...tabii daha fazla ses getirecektir... ...bu hayata geçerse ki... ...geçecek gibi duruyor... Şimdi hükümet son dakikada e, bir, bir takım yani tam Alaturka bir şeyler yapmaya çalıştı. E, Başbakan e, devreye girmiş ve e, Kadir Topbaş'ın e, bir an evvel e, bu e, kentte iz bırakma e, sevdasından e, vazgeçmesi anlamına gelecek. E, kararlar almasını ivedilikle e, istemiş. E, önce bir Anadolu Ajansı üzerinden e, bir e, manipülasyon, yani bilgi manipülasyonu yapmaya çalıştı hükümet. Yok yok böyle şey yok, söz konusu değil falan diye hemen UNESCO'dan yalanlama geldi. E, bu bizim yazdığımız raporları ve şimdi rapordan bahsedeceğim zaten. Raporları kendi başımıza sekreterya olarak değiştirmeye e, öyle bir gücümüz yoktur, hakkımız da yoktur dediler. Yani uluslararası kuruluşlarında da bu, bu arada nasıl çalıştığını anlamış oldu bizim arkadaşlar. Ee, her neyse toplantı yayın 25'inde başladı. Yani işte pazar günü başladı. Ee, bu hafta sürüyor. Gelecek hafta başına kadar. Ve e, yani bir e, mucize olmazsa herhalde ...listeden düşecek... ...tehlike altındaki listeye girecek. Ne demek bu? Şimdi bu düşüşün ...nasıl anlamlandıracağız? Şimdi İstanbul... ...yani İstanbul'un tarihi... ...yarımadası... ...1985'ten bu yana... ...dünya... ...miras listesinde... ...dünya mirası listesinde... ...2000 yılından... ...bu yana da... ...her yıl bir izleme raporu yazılıyor ve değişmez bir şekilde 2000 yılından beri yani 9 yıldır 10 yıldır hatta 2000'de dahil UNESCO koruma böyle olmaz dünya mirası böyle korunmaz sizin yaptığınız işlerin %90'ı yanlıştır diye ter ter tepiniyor ama tabii bizimkilerin umru değil. E, bu belediyenin tasarrufu ağırlıklı olarak e, betonlaşma olduğu gibi devam ediyor. Marmaraylar yapılıyor, tüp geçitler yapılıyor. Yani tarihi yarım adayı yok etmeye yönelik her türlü şey yapılıyor. Dünyanın e, tek e, bu boydaki tek e, sur silsilesi, üzerinde e, komik e, ve yani restorasyonla alakası olmayan işler yapılıyor onları görüyoruz zaten. Evet. E, ve artık hakikaten canlarına tak dedi. Yani ve biz bu yıl dediğim gibi 2010 Avrupa Kültür Başkenti olduğu için e, UNESCO'nun bir yıl daha bekleyeceğini düşünüyorduk. Beklememe kararı almışlar. Başında da dediğim gibi belki bu sayede daha fazla ses getirir tabii bu karar alınırsa. Yalnız Erdoğan'ın e, girişimleri sonucunda e, belediyenin UNESCO'ya bir mektup yazdığını biliyoruz geçen hafta başında ve mektupta da biz ettik siz etmeyin abiler kusura bakmayın gibi bir mektup yazmış e, Güya. E, UNESCO'da aldık teşekkür ederiz değerlendireceğiz diye bir cevap yazmış. Şimdi zaten yani bu hafta içerisinde ...göreceğiz ne olduğunu. Peki bu indirmenin bu bedeli demek, ne olur? Ha. Bu şu demek, yani e, bir kere bunu, bunu bütün dünya öğrenecek tabii. Yani İstanbul'un öyle bir e, artık dünya mirasında e, tam anlamıyla olmadığı, olam, olamayacağı. E, bunun mesela turizm üzerinde muazzam etkisi var. Yani iş para pulsa ama tabii esas e, kültür... Ee, yani dünya kültür mirası açısından Tevkarada vahim bir durum yani bunun e, Taliban'ın e, da heykellerini e, uçurması, bombalaması Afganistan'daki ki kadar vahim olmasa da, eh uzun vadede o anlama geliyor. Yani e, yapılan işler tarihi yarı yarımadanın ayakta kalması, e, ayakta kalmasını. Sağlayacak işler değil, aksine tarihi yarım giderek yıpranacağı anlamına gelen işler. Şimdi onlardan, e, ve e, ikinci aşaması da şu, e, oraya gelecektim ama şimdiden söyleyeyim. E, Şubat 2011'e kadar yani bir yol haritası veriyor, onlardan söz edeceğim. E, o yol haritası 2011'in Şubat'ına kadar gerçekleştirilmezse e, taraf ülke tarafından yani Türkiye ve dolayısıyla belediye ve kültür bakanlığı tarafından o zaman listeden tamamen atıyor. Şimdi bunun şakası da yok. Bizimkiler dediğim gibi demin e, bu e, bunu böyle işte kapalı kapılar ardından e, işte o Alatürk'a lobicilikle halledeceklerini falan düşündüler. Mümkün değil. E, da, e, bir emsal var. Almanlar geçen sene bu Elbe Vadisi'nde, e, Dresden'de, e, o, Vadi Dünya Mirası Listesi'ndeydi. E, oraya bir köprü yapmaya kalktılar Elbe Nehri üzerinde ve e, komite atıverdi. Yani, e, Türkiye ile sınırlı e, veya işte biz bağırlığımız yoktur e, yani bir şey ağırlığı olurdu. olabilen Almanya. Ha, yani o bile e, listeden atılmayı e, göze almak zorunda kaldı. E, şimdi benzer bir sorun var burada. Bu meşhur e, Kuleli Köprü. E, Haliç üzerinde Kuleli Kablo destekli metro köprüsü. Evet. Metro yapılıyor ya. Evet. E, bunun e, bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. En önemli sorunlardan biri bu. Zira e, Süleymaniye'nin e, görünümünü tamamen bozacağını söylüyor. Haklı tabi Bu Four Seasons otelin ek binasının iptal edilmesi e, tamam ama e, önemli arkeolojik kalıntıların hava koşullarına uzun süre maruz kalmasına ilişkin endişe duyuyoruz diyor. Marmaray Tüp geçidi ve bu Boğaz'daki motorlu araçlar için tünel projesiyle ilişkin ...detayların e, bir türlü... ...UNESCO'ya ulaştırılmaması... gene böyle şark kurnazlığı tabii. E, bir de... E, ...tarihi yarımada da... ...trafik planı detayları. Yani trafik devamlı artıyor... ...tarihi yarımada da. Tabii, normal bir ülkede... ...altını çiziyorum... ...tarihi yarımadanın tamamen aslında... ...trafi kapatılması... ...şüphesiz. Ama yani böyle, bir, böyle bir lüks yok. yani Ancak yayan ve çok... Elektrikle işleyen arabalar falan. Mesela oradan o tramvayın geçmesi de yanlış. Çünkü onun sarsıntıları e, e, sarnıçları yıkıyormuş. Mesela. Evet yere batan sarnıcıyla da ilgili bir uyarı geldi yeni. O da yani, çökebilir deniyor. E, tabii. tabii. <gülüyor> Dolayısıyla. Ama bunun arkasındaki e, mantığı tabii e, anlamak lazım. Ee, bu konu ilk defa gündeme gelmiyor. Yani şu son 2004'ten beri, e, son 5-6 yıldır aşağı yukarı e, UNESCO'dan e, alarm zilleri çalınıyor ve kulağımıza geliyor. Belediyenin tavrı her zaman ama her zaman şu oldu. Yani kardeşim bırakın bundan mahalle baskısıdır. İstanbul bizimdir 1453'te. Fethettik ne istersek yaparız. Hadi yolunuzda, bu. UNESCO peki Türkiye'nin işlerine niye karışıyor? İşte şey hain ve şey bölücü yani Ve Türkiye'nin tabi burada şaka bir tarafa yani artık giderek ne kadar tecrit olduğunu da görüyoruz yani en azından bu tip konularda. Alman su Deutsche Zeitung da karşılaştırmaya bu İstanbul'daki temsilcisi Kasten'in ...güzel bir yazı yazmış... ...Otoman Dizneylen diyor... <gülüyor> ...İstanbul'a. <gülüyor> yani Osmanlı dizneylendi ...her şey görüntü diyor... ...arkada hiçbir şey yok, içi boş diyor... ...ve hakikaten de öyle yani yapılan... ...çalışmaların çoğu... ...büyük çoğunluğu tamamen palavra... ...yani görüntü güzel... ...arkası boş... ...ve bir... Işte ...o eski görüntüyü verip... ...yani çok var biliyorsun... ...bu, bu tip işler... Ee, akılları sıra turist avlayabileceklerini falan düşündüler herhalde. Bir yere kadar da beceriyorlar ama e, kimse de enayi değil. Yani böyle bir e, durumla karşı karşıya İstanbul. Ee, karar çıksa da çıkmasa da yapılması gereken takım şeyler var. Bu ee, yani bu sefer e, yani eğer çünkü bu zamana kadar hep zaman kazandı belediye. E, tamam tamam yapıyoruz abicim. Merak etmeyin dediler ve hiçbir şey yapmadılar. Yapılan işleri de yanlış yaptılar. Yani surlar buna en iyi örnek. Ondan sonra Fikaya Sofya'nın e, zeminini betonladılar biliyorsun orada. Evet. Yani, temel e, müteahhitleri falan çalıştı. Yani bunun ne restorasyonla alakası var, ne dünya mirasıyla alakası var. Bunun e, herhalde Kadir Topbaş'ın e, işte, e, terekesi herhalde burası. Ama bu e, yalnız Büyükşehir Belediyesi'yle e, sınırlı da belki değerlendirmemek lazım. Yani Ilısu Barajı'nda da benzer bir tavır var. Kim veriyorsa vermezse parayı evet, da olmaz. Hoyrat, tamamen hoyrat e, bir tavır biz var. Biz kendi yani, başımıza buranın, yaparız, evet. Bir de tabii o kentin... E, yani kentin kalıntılarıyla, tarihi kalıntılarıyla il, e, o, e, idarenin e, ya, o kalıntılara nasıl baktığı konusu da çok e, çaybeli. Yani, burası için yani Bizans, Mizans yani. Evet, Ama sırf o da değil, yani e, buradaki eksiklik sırf o da değil, zira Süleymaniye de umurunda değil. Evet. Yani, yani küçük Ayasofya da umurunda sonuç olarak, onlar da cami. Dolayısıyla bu sadece İslami bir mesele de değil. Yani evet, yalnız bu böyle bir hoyratlık ve ne bileyim, herhalde e, engin bir cehalet yani. Yani yalnız başka bir izahı yok. Yani. Tarihi ve kültürel miras sınırlı değil, üstelik de işte hidroelektrik santrallerde de görüldüğü gibi tamamen yani eko, ekolojiyle de sıfır kaygı, yani. ilişki, <gülüyor> evet. kayıtsızlık yani. Tabi tabi tabi. Şimdi burada bir de <gülüyor> yani işin e, akçeli boyutu var tabi onu gözden kaçırmamak lazım. Yapılan çalışmaların çoğu e, çok büyük e, kapsam e, işler e, mesela Süleymaniye civarında bu Osmanlı evleri diye bir şey uydurdular. Evet. Osmanlı evleri diye bir şey yok biliyorsun yani bu İkomoslar falan, Ahşap Derneği bunu, bunu devamlı söylüyor, hatırlatıyor. 19. yüzyılda ithal edilen keresteyle ile alakalı bir sistem bu. <gülüyor> yani o <gülüyor> o ahşap evler falan tamam korunsun yüzyılda bir şey ama yani bu böyle e, onun onun benzeri yapılıyor onun onun taklitleri yapılıyor işte o diznelen şeklinde tekrardan yıkılıyor ve o mahallenin bütün dokusu yerle bir ediliyor veya öyle bir niyet var en azından bu koskoca bir e, yani Toki yapmıyor onu ama Süttaş mı yapıyor, ne bir yapıyor. Ama bunun arkasında muazzam paralar var tabii. Yani bunda da <gülüyor> Evet. Yani. Evet. Ne zaman peki bekleniyor karar çıkması UNESCO ile? üçünde bitiyor. Herhalde yani ben bu hafta içinde bir e, karar çıkar. Tabii e, şey bundan rahatsız dediğim gibi yani başbakan bundan rahatsız. Ama bunu bu bütüncül olarak ele almak gerekiyor. Yani Üçüncü Köprü de bunun içinde. Üçüncü Köprü de bunun içinde. Yani aynı mantık. Orada bir kültürel miras yok ama bir doğa mirası i̇şte var. Evet, onu da ben de kastettim. Evet. Yani, dolayısıyla o da o da kimsenin umuru değil. Bu konuda geçen programların bir tanesinde bir imza kampanyasından söz etmiştim. O, o başlayacak inşallah eli kulağında. Yani Ağustos sonu itibariyle herhalde başlayacak. Tamamen İstanbul çapında bu Doğa Derneği, TEMA, Atlas Dergisi, Buday Derneği gibi bu meselelere baş koymuş kurumların önderliğinde bir imza kampanyası başlayacak. Üçüncü köprüye hayır. Ben bunun büyük ses getireceğini düşünüyorum inşallah. Başka elimizde de başka yapacak bir şey yok tabii bu durumda işte UNESCO bunu da sonuna kadar kullanmak lazım. UNESCO'nun 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Ekim-Kasım aylarında bu Dünya Mirası nedir? Dünya mirasının miras nasıl korup korunur? Restorasyon nasıl yapılmamalı? Ee, gibi e, oradan yani Paris'ten gelecek e, uzmanlarla birlikte bir dizi konferanslar olacak ee, herkesin e, gidebileceği yerlerde belki Sirkeci Garı'nda daha yeri tam, tam belli değil bir e, e, resim sergisi e, yapılacak e, yani dünya mirasına dahil olan e, beldelerin bölgelerin e, resimlerini e, içeren sergi bu ee, dolayısıyla burada bir e, farkındalık yaratma e, çalışması da her şeye rağmen yapılacak. E eh, bakalım Yani mücadele yani zararı neresinden dönüse kardır evet. yürüyoruz tabii. Evet. Yani çünkü öbür türlü verilen zarar muazzam. Yani evet. Öyle böyle değil. Evet mücadeleden başka da bir yol bilmiyoruz yoksa. Bu zaten. bu çin ilgili. E, e, gelişmeyi yani ya aynı belediyenin aldığı kararlardan bir tanesi de bu çingeneleri o çiçek kulübelerine sokmak biliyorsun. Evet. Ondan sonra yani şaka gibi bir de bir işte böyle bir, bir Mussolini boyutu da var yani tek tip elbise. Ondan sonra Beyoğlu'nda da bütün tabelaları bir ara kahverengiye e, öyle yaldır üzerine kahveri, kahveri üzerine yaldır evet, e, öyle bir şart getirmişlerdi. Tabi Allah'tan buraların yani Türkiye'nin daha doğrusu ve e, o e, kural tanımazlığı bütün bunları bozdu. Eminim gelenler de eğer başlarına böyle bir şey gelirse o kulübeleri başka bir şeye çevireceklerdi için gelirleri ve üniformaya sokmak da hakikaten herkesin kolay kolay akıl edemeyeceği orijinal bir buluşumuzda. da çok fikir versin. <gülüyor> evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. İtalya'dan, Komo Gölü'nden selam, sevgiler. Bizden de. iyi eğlenceler. Bağır, <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne eğlencesi. Allah'a <gülüyor> sağlık. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.